وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهدت في الله حق جهاده اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون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 Yuslih lakum a'malekum ve yaghfir lakum zunurbekum ve men yuti' ve resulahu fekad fâze fâze amma Selam kardeşim. Geçen hafta sizlere ramazanın son 10 günü olan mübarek gecelerden ve o geceleri ihya etme hakkında, Kadir Gecesi'ni arama hakkında, hazireti hakkında ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bu gecelerdeki tutumu hakkında bazı malumatlar vermeye çalışmıştım. Bu hafta ise Yine Ramazan'dan çıkmış değiliz. Allah bilir. Bugün ya son gündür ya da yarındır, bilemiyoruz. Size İstanbul hukukunda ibadetin mefhumuyla ilgili bir mevzuyu aktarmayı düşünüyorum. Tabii ki bu mevzuyu Ramazan'ın ruhuna bağlı, irtibatlı, münasebetli, ibadetle alakalı bir münesüdür. Binaenaleyh, ihtiyarım bu yüzden olmuştur. Allah, Kur'an-ı Mucizül Beyanında buyuruyor ki, Estaizu billah ya <gülüyor> eyühen nasu ibudu rabbakumullezî halakakum Ey insanlar sizden öncekileri ve sizi yaratan Rabbinize ibadet ediniz. Umulur ki ondan korkar takva sahibi olanlar. Burada görüyoruz ki insanın yaratılış gayesinin <Gülüyor> ve hedefinin ibadet olduğu bizden önceki ümmetler de bu ibadetle emrulduğu apaçık olarak ortaya çıkmıştır. Ümmetlere gelen her peygamber kavmine şöyle seslenmiştir. Ya tavmi abudullah ma'lekum min ilahin gayru Ey kavmin Allah'a ibadetiniz. ediniz. Muhakkak ki sizin için ondan gayri bir ilah yoktur. Demek ki daha önceki ümmetler aynen bize emrolunan bu ibadetle emrolmuşlar. Bunun içindir ki Allahu Teala Kur'an-ı Mujizü'l Beyanında "Ve ma halaktu'l cinne ve'l insa illa Ben insanları ve cinleri sadece ve sadece bana ibadet etsinler diye yarattın. Ma uridu minhum riskin, ve la uridu en yut'imûn Ben onlardan bir rızık veya beni duyurmalarını istemiyorum. Çünkü Allah'ın buna ihtiyacı yok. Aynı şekilde Allah'ın insanların ibadetine de ihtiyacı yok. Fakat burada önemli bir nokta vardır. İnsanın dünyaya geliş gayesinin ibadet olduğunu Allahu Teala kullarına hatırlatmakta ve bu mevzuya parmak basmaktadır. E işte, Müslim rivayetmiş etmiş olduğu kutsi hadiste Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Rabbinden rivayet ederken diyor ki Allah şöyle buyurdu. Hadisin bu son kısmıdır. Ey kullarım! Bütün insanlar bir takva en taki olan insanda toplansalar Ha, bütün insanların amelleri her şeyi bir takva insanda ha, toplansa bir anda onların yaptığı bütün amelleri her şeyi katiyen benim mülkümde bir şey ziyade <gülüyor> Yine aynı şekilde bütün insanlar kalbi en efcar en efsak en zındık olan insanda toplansa amelleri her şeyi Yine benim bülkümde bir şey. Demek ki Allah hiçbir zaman bizim ibadetimize ihtiyacı yoktur. Fakat ayet-i kerimede Allah bize bizim yaratılış gayemizin hedefimizin ne olduğunu bize hatırlatmakta ve bize bildirmektedir. Ta ki hayatımız boyunca yaşadığımız zaman her an Onunla sımsıkı irtibatta olalım. Münasebetimizi kesmeyelim. Bağlarımızı ta ölünceye kadar devam ettirelim. allahu Teala, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme şöyle demişti. Ve'abudu rabbeke hatta ye'tiyeke liyakîn. Sana ölünceye kadar Allah'a ibadet. Ona ibadet. Et. Her ne kadar bu ayet kerime Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem için müz bahis ise de el bi bi'umumi lafzi la bi'husuzi sebep burada itibar olunan lafzın hususi sebebe gelmesi değil lafzın umumiyetine bakılır. Yani Allah böyle derken yani ey iman edenler sizde ölünceye kadar Rabbiniz'e ibadet edin. Bu demek. Aynı şekilde. <gülüyor> Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme cari olan emir, aynı şekilde bize de cahit. Demek ki insan olduğu yeryüzünde bu ubudiyeti gerçekleştirmek, ubudiyet sahasında. Rabbul Alemin olan Allah'a kulluğunu göstermek için bu dünya alemine gelmiştir. Peki bu ubudiyet bu ibadet nedir? Değil mi? Ondan sonra Allah bizi ibadet gayesiyle göndermiş. Değil mi? Buradaki <gülüyor> ya'budun tabirinin manası nedir? Tefsircilerden Zeccaç diyor ki: Ey li'amuruhu ve anhahu. Ta ki onlara emredeyim ve nehyedeyim. Yaratılış gayeleri budur. Ki İmam i̇bn Teymiye bu ayetin tefsirinde bu görüşü kabul etmiştir. İmam Şafii radiyallahu anh e yahsebul insanu en yutrakel suda zanneder mi ki insan başıboş bırakılacaktır. Bu ayeti kerimede suda kelimesine verdiği manaya bakın. Ey la yu'mar ve la yunha yani emr olmayacak neyi olmayacak zahmetli insan başıboş bırakacak hayır insan yaşadığı hayatı boyunca her şeyinden mesul her şeyinden mesul tırnağından başına kadar kendinden sonra aile fradından devlet reisinde raiyetinden Evet. Peki bu Allah'ın bizden istemiş olduğu bu ibadet nedir? Nedir ki insanın yaratılış gayesi buna bağlıdır. Nedir bu ibadet? İbadeti Alimler tarif ederlerken diyorlar ki lugatta huve tedellül ha insanın alçak alçalması riyayet etmesi boyun eğmesi zillet sahibi olmak bu şekilde manalar yapmış. Bu Şer'i tarifine gelince tarifler çok. Ben sadece size burada birkaç tarif vermekle yetineceğim. En başta benim seçtiğim tarifler arasında İslam İbn-i yapmış olduğu tariftir. Diyor ki El-ibâdetu ismun câmi'un li kulli mâ yuhibbuhullâhu ve yardâhu minel akvâli vel a'mâli ve bâtini İnsanın dış, dışa bakış, dışa yönlü ameller, dahiri, iç aydınlığına doğru, içten yapılan ameller, bâti'ni. Bunlardan, bunlara ait sözlerden, sihirlerden, Allah'ın hoşluk ve razı olduğu şeyleri toplayan bir isimdir. Demek ki Allah'ın razı ve hoşnut olduğu gerek insanın batını, içten kalbi olarak yapmış olduğu amel veya zahiri olarak dış azalarla yapmış olduğu ameller, ister sözüyle, ister filiyle olsun, bütün bunlardan Allah'ın razı ve hoşnut olduğu şeylere biz ibadet ediyoruz. <gülüyor> İmam İbn Kesir diyor ki, ibadetin tarifinde huwa ma kemal kemalel -muhab muhabbeti ve وَالْخُدُوءِ Muhabbetin, Allah'a karşı insanın muhabbeti, korkusu, hudu, inkiyat etmesi, boyun eğmesi eğilmesi, bütün bunları toplayan, içine alan her şey, ne diyoruz biz, ifade Muhammed bin Abdülahab'ın torunlarından Şeyh Süleyman Teysir-i Hamidi telif eden veya teyit kitabını şer eden o da diyor ki Allah'ın emrettiği şeylere ve yasak ettiği, yani emrettiği şeyleri yapmak ve yasak ettiği şeylerle Kaçınmakla itaat etmek. İbadetin tarifini böyle yapıyor. İbadetin tarifi işte gördüğümüz gibi aşağı yukarı hepsi aynı şeye aynı şeye parmak olsun. Evet. Şimdi bu arz edeceğim ibadetin çeşitli taksimleri vardır. Birincisi ilerim ikincisi mükellef olduğumuz yönden taksimi üçüncüsü gerekli olan veya sıhhatlı olması sıhhatlı olması yönden taksimi arkadan ibadetin kabul olması için gelen şartlar ve daha sonra size bazı külli kaidelerden bahsedeceğim ibadetten Ondan sonra bu ibadette bazı örnekler getireceğim ve bu örnekleri size açıklamaya çalışacağım. İnşallah. İbadetin insanın ameli olarak yapmasıyla üç nev'idir. Birincisi insanın bedenen yapmış olduğu ibadetler namaz gibi, oruç gibi. Evet. Bir de insanın malla yapmış olduğu ibadet var. Zekat vermesi, infak etmesi, sadakayı sıtır vermesi, bunlar malla olan ibadetlerdir. Üçüncü kısım ise, bir de insanın hem malla hem de bedenle yapmış olduğu ibadet. Tıpkı saç ibadeti gibi. Çünkü bunda hem insanın malından bir kısmını harcama var, hem bedenen Rabbine ibadet etme vardır. Evet. İmam İbni Kayyim buna yakın bir taksim yapar. Der ki, ibadet kısımları kalbi yönünden kalp, lisan yönünden, arzalar yönünden üç ayrılır der. Mertebeleri on beştir ve bu üçte taksim edilir der. Mesela insanın kalbi olarak yapmış olduğu amellerden bir tanesi insanın niyesi mesela? Kast etmesi, etmesi bu kalbi amellerden bir ameldir ibadettir. İnsanın lisanen yapmış olduğu amellerden bir tanesi ettiği dualar. Rabbine zik etmesi, tesbih, hamdü senalarda bulması, bir kimseye tavrın ma'ruf, iyi söz söylemesi, kötülükten ne yetmesi, Allah için vaazı şartta bulunması. Bütün bunlar çiğli olan ibadetlere girer. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Rabbine tecrede dua ettiği zaman mesela derdi ki Allahümme inni a'udhu bir rıdâke min sahatik ve a'udhuke min mu'afâti min ukubetik la uhsî senâne aleyk enteke mâ esneyte alânesi Allah'ım kababından dizana sınırım. Ukubetinden, azabından affına sınırım. Seni sana etmekle sayamam. Sen kendini sana ettim gibisin. <gülüyor> Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem böyle dua etti. Rukuda ayrı dua ediyordu. Ayakta Kur'an okuyordu. Bunlar hep sihir-i Evet. Bir de cevarih dediğimiz azalarla yapılan ibadetler vardır. Bunları sayabiliriz. İnsanın oruç tutması, ondan sonra Allah için cihad etmesi, namaz kılması, bütün bunlar azalarla insanın yapmış olduğu amellerdir. Evet. Bu insanın ameli yönden yapacağı ibadetlerin taksimiydi. Şimdi ise insanın mükellef olmuş olduğu mükellef olması bakımından ibadetlerin taksimi ayrılışına bakalım. İmam İbn e diyor ki, ibadetler bu taksimde, bu taksimde beş ayrılır. İnsanın vacip olarak mükellef olduğu yapacağı şeyler Allah sana bunu fark kılmış, vacip kılmış bundan katkı sürete kaçamaz. Beş vakit namaz gibi, ramazan oruç gibi maldan zekat infak etmenle nisab miktarına ulaşınca hac yapman gibi yol emniyeti olursa, sıhhat olursa maddi imtihanı müsait olursa, bunlardan kaçamazsın. İmam seni cihada çağırırsa bunlardan kaçamazsın. Vallahi Bu sana vacip kıldığı şeyler. Bir de müstehap olan sünnet, mendu, müstehad bunlar müteradif kelimelerdir. Mesela nafile oruç tutman. Değil mi? Nafile oruç tutman. Yapmış olduğun bazı mesela nafile ibadetler, abdest aldıktan sonra iki rekat namaz kılman, ezanla kamat arasında iki rekat namaz kılman, bunlar hep müstahap olan amellere girer. Hastayı ziyaret etmen, falanı teşhir etmen, çeşitli bunlar hep bu sünnet olan Allah Resulü Aleyhisselam, müstahap olan, menduk olan bu kısma girer. Bir de, üçüncü olan, bu da mubah. Mubah var. Allah sana çeşitli tayyibat, rızıklar vermiş. Helal belli, haram belli. İşte bu helalları senin yemen mubahdır. Bunları yemen mubahdır. Yalnız ölmeyecek kadar yemen o vaciptir. Ama ölmeyecek kadardan yemen fazlası mubahdır. Daha çok fazlası o da sünnete muhaliftir duruma göre ayrılır. Bir de mekruh olan ameller vardır ibadette. Mesela kerahat vaktinlerinde, vaktiplerde namaz kılman mekruhtur. Kerahat değil mi? Kılamaz. Yani, Keriktir. Kerik görünüştür. Bak bu da bu sınıfta. Bir de haram olan şeyler bu da ibadettir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize visal orucu ne yetmiştir? Visal orucu ibadettir. Allah Resulü sallallahu bunu tasdik ediyordu. Oruç tutuyordu. ibadettir. Ama bu visal orucu yani hiç sahura kalkmadan böyle hiçbir şey yemeden günlerce ne ısrar ne sahur böyle müteakibin oruç tutmak. Bu ümmete ne yetmiştir? Haram olan şeyler. Bu da haramdır. Ama bu da bu ibadet. Haram bu mükellef olduğu yönlerden yapılan taksim. Üçüncü bir taksim ise ibadet, ibadetin sıhhat yönü veya kabul mesela olma, gerekli olma yönünden yine üç ayrılır. Bir Allah'ın sana bütün fark kılmış olduğu ibadetler bir de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin onun yapmış olduğu şeylerin aynısını yapmak tabiyle evine gelmeyen kısım bunlar sünnet grubuna girer. Bir de üçüncü bir kısım vardır ki bunları yapmak bidattır. Bidat olan ibadetidir. Üç kısım ayırsız. Tavz az önce zikretmiştir. Az önce farz olanları ziketmiştik. Şimdi sünnet olanlara gelelim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in hediye yolu sünnetinde olan ibadetler vardır ki bunlar kavli dediğimiz hadisler peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sözleriyle gelmiş ki bu sözleri iki kısma ayrılır. Bir, emir olanlar var. Bunlar vücubiyet ifade eder cümhur alimlere göre. bir vücub. Sakal gibi mesela he, bir şey emretmesi. vucuba girer. Değil mi? Meşk namazı kılmak gibi bunlar emirle gelmiş. Bir de onu sonra göreceğiz. Tergib babından terhib hani bunu yapsan şu kadar ecra alırsın şu kadar acı alırsın buna feda ile amal diyoruz amellerin faziletli yönü bunlar tavil olarak lafızlarla gelmiştir şunu yapsan şu kadar ecra alırsın bunu yapsan şu kadar ecra alırsın terhib babından evet ben kastettiğim bu yani fiili olanlar yani Allah <gülüyor> Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yapıp da emretmediği şeyler bunlar sünnete girer insan bunları yapmakla büyük ecirler alır. Bunları terk etmekle bu ecirden mahrum kalır. Bu ecirden mahrum kalması olur. Evet. Mesela günde beş vakit namaz kılıyoruz. Bu kıldığımız beş vakit namazlar arasında ravatip dediğimiz sünnetler var. He, ravatip dediğimiz sünnetler var. Bunlar sünneti i müekkede olanlar var sünnetle teykil edilmiş. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunlara devam etmiş. Sabahın sünneti gibi mesela öğlenin son sünneti gibi, akşamın son sünneti, yazın son sünneti gibi bunlar nereye girer? Müekket olanlara girer. Ama öğlenin mesela ilk sünneti diyelim bu müekket kısmına girmez. Sünnet olan kısmına girer. Sünnet olan kısmına girer. Evet. Ondan sonra mesela gece namazı, teheccüd bu sünnet-i Çünkü farzlardan sonra en üstün amel saratı değil. mi? Ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme bu namaz vacipti. Kalkamadığı günlerde kalktığı zaman ne yapardık? Kaza eder. Para bizim için bu nedir? Sünnet-i ha? Sünnet-i Evet. Mesela vitür namazı gibi. Bu müekked bir sünnet. Müekked bir sünnettir. Bayram namazı gibi müekked bir sünnet. Bunlar müekked sünnet olarak gelmiştir. Evet. Bir de bid'at olan ameller var. Bunlar da ibadet ama bunların yapılması şera'an reddolunmuştur. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem müslim rivayet etmiş olduğu hadiste Astaişe'den radiyallahu anh'a men amila amelen leyse aleyhi emruna fehuarat kim ki bir amel işlerse eğer o amel bizim sünnetimizde yeri yoksa o amel Redd Semaya çıkmaz. Kabul edilmez. Bu kainliğimizde neyse men ahdase fi emrina hada ma laysa Kişinin yüzüne vurulur, çarpılır, kabul edilmez. Kim ki bir şey ihdas eder, o da bizim emrimizde yoksa o reddolunmuş. Şu an insanların mesela bazı misaller getireyim. Miras okumaları gibi. Yatsı namazından sonra evvabi, e, akşam namazından sonra evvabin namazı kılmaları gibi. Yatsı namazından sonra düa kabirde hesapları kolay olsun diye kabir namazı kılmaları gibi oturarak. Buna benzer bir sürü namazlar ıslat edilir. Çeşitli böyle bidatlar ve hurafe olan ameller vardır. Mesela üç ayda orucunu diyorlar. Bütün üç ayı oruç tutmak gibi. Bu da bid'at olan amellere girer. Hiçbir zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne şabanı ne derece bir tamamıyla tutmamıştır. Ama bu insanlar kendilerini sanki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemden daha iyileri zannediyorlar. Daha üstüne amel edeceklerini. Rablerini daha iyi razı edeceklerini zannediyorlar. Daha fazla amelisinden kalkıyorlar. Mesela bu vakıa bu arz yani bid'at olan ameller Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve zamanında bazı sahabelerde zul etmiş. Fakat Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve bu kapıyı kesmiştir. Üç kişi Hz. Aişe radiyallahu anh'a gelmiş. Demiş ya Aişe, ya ayşe Allah Resulü Sallallahu Aleyhi nasıl ameli nasıldı? O da anlatıyor. Şunu yapardı, bunu yapardı, şunu yapardı. İmvara-i Hicafer kأنهم takalluhâ sanki bunlar bu amelleri az gördüler der ki ya onun geçmiş günahları Allahu geçmiş günahları affedilmiştir gelecekleri de affedilmiştir. o peygamberdir az gördüler birisi dedi ki ene la etezevcü nisâ'a eda yani ben hanımlarla yaklaşmam hatin evlenmem dedi ki dedi ki ene Oslı ha abadan adam ona masuk olmaz. Ha er, hiç ارقص ايش وترنوا؟ كان Birisi dedi ki o ana erşun abadan, devam erşturacak, ولا اوكترش. Gittiler. Arkadan Allah Resulü sallallahu aleyhi sellem geldi. Hz. Ayşe olanları anlattı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi sellem insanları topladı. Çünkü bu çok önemli olan bir noktaydı. Dedi ki: Ey insanlar, ey insanlar! Ma dalu asvamin yekuluna keda ve keda. Bu insanlara ne oluyorlar ki bunlar böyle böyle söylüyorlar? Eleyse ana ahşaku billahi ev atkara ve alimu kim Ben içinizde Allah'tan en fazla korkan, huşu eden ve bu din işinde en iyi bilen ben değil. Evet sensin Dedi ki ha ana ustalı, ana olsun, var o bir şey. bir şeyler mi diyor mesela, bazen sen var, var Kadınlar da elini annetip husn etti mi? Niçin kadın husn etmiştir? Hemen raki be al sünneti Bu sünnetini yüz çeviren, bu sünnetini yüz çevirenden ne diyor? Evet. Başka bir rivayette diyor ki: Ati "Aat aatu kullâbi hakkı". Nefsin sende hakkı vardır. Ailenin sende hakkı vardır. Değil mi? Allah'ın sende hakkı vardır. Hukuku vardır. Her şeyin hakkını hak sahibine verir. Evet. Yine getireceksin. Fakat bu insanlar Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in ayrılmışlar yolundan. Zor yolda kendilerini zannedmişler. Kur'an ve sünnetten uzaklaşmışlar. Asırlarca bu millet uzaklaştırılmış. Ve bazı başlattıkları insanlar, reisler, şeyhler bunları kendi azlamış oldukları hevalarından sistemlerle bunlara ibadet sürü yol tayin etmiş. Onlar da ona göre amel ediyor. Allah onlardan uzak. Onlar Allah'tan uzak. Resulullah onlardan uzak. Onlar Resulullah'tan uzak. Kur'an onlardan uzak, onlar Kur'an'dan uzak. Sünnet onlardan uzak, onlar da sünnetten uzak. Allah'tan kopan kulutlar ve şurla'dan korkan Evet, bu ibadetin bid'at olan kısımları. Gördük ki bu şekilde yapılan ibadetler iyi surette makbul değildir. Haberdim. Evet. On içindir ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir duasında şöyle diyor Allahümme inni euzubike min kalbin la yakşa ve min ilmin la yelfa ve min duain la yustaca ve min amelin la yufa Allah ne dersin bu kaçıyla Allah'ım sana korkmayan kalpte ...ondan sonra kabul olunmayan duvardan... fayda olunmayan ilimden... ...semaya çıkmayan... La, la, ...amelden... ...kabul olunmayan... ...böylece... Amelli, e, ...ibadetlerin taksimlerini... ...görmüş olduk... ...şimdi ise... ...ibadetin... ...kabul olunmasında bazı şartlar var. Biliyorsunuz. Bu şartların olması çok tabidir. Çünkü bu şartlar olmazsa insanlar kendi heva ve heveslerine göre nefsi arzularına göre amel ederler. Hiç kimseye tutamazsın. Kaybolamazsın. Kimseye bir şey diyemezsin. Adam istediği gibi amel eder. Bu kapağı çıbrak olsaydı. Fakat... İşte bu amelin ibadetin sıhhatını yerinde olması için bazı şartlar gelmiş. Bu şartlardan ilki el er imanu billah. İlk bu şartlardan ilki imandır. iyi sürette adam istediği kadar Resulullah'ın ameline uygun yapsın. Halis olsun. İmanda bir eksiklik olsa hani İslam'ın Dinde zarri olarak inanılması gereken şeylerden bir tanesini inkar etse veya istiğfafı alsa, hafife alsa o adam amel-i Katîyen Katliyen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme karşısında düşman olmayan bir müşrik verdi. Ya Resulallah dedi ki ey Muhammed bunlara karşı ben size savaşmakta yardımcı olayım dedi. Allah Rasulü'ne dedi ki, sen iman ettin mi? Hayır, iman etmedim. Önce iman et dedi, sonra gel. Önce imanı şartmıştı. İman olmadı mı? Kafiyyen, amelde tabi olmuyor. İkincisi, halisen li teala. Halis olarak, samimi olarak, ihlaslı, insanın içinden riyadan uzak, alayişten, gösterişten uzak, sadece Rabbul Alemin olan Allah için. Bunda hiçbir menfaat, hiçbir maslaha düşünme caiz değildir. Düşünmüyoruz. Sadece Allah için. Evet. Bu ibadetin sahih olması yönünden ikinci şarttı. Çünkü tevhid, uluhiyet veya ubudiyet tevhidi ancak bu şekilde gerçekleştirir. Sadece ve sadece halisen ona ibadet etmek. Ne falan şeyden bir şey beklemek, ne falandan bir yardım beklemek, tasarruf kainata tasarruf hakkında sahip ol inanmak. Ne falan görsün, ne falan masraf etsinler. Halis olarak halis olarak yapmak ibadet. Zaten bütün kavimlerle, milletlerle peygamberlerin mücadelesi bu yüzden olmuş. Çünkü onlar bu ibadetlerinde halis değillerdi. Başkalarına başkalarını Allah'a yaptıkları ibadette nasip ayırıyorlar. ARA vasıta kuruyorlar. İşte bu tevhide münafi olan bu şirki yeryüzünden kaldırmak, izah etmek için Allah bunlarla mücadele edecek, bunlara hak ve hakikati anlatacak peygamberler gönderdi. arkadan, bu peygamberlerle beraber kitaplar gönderdi. Onları bu hakikata davet eden kitaplar gönderdi. Hayatlarına dostur olacak, teyhidiye eleştirecek kitaplar gönderdi. Evet. Üçüncü şart ise, en yekûne bimâ şara'a rasûluhû Sallallahu Allah Resulü sallallahu alaihi wasallam'ın kılmış olduğu şekilde olacak. O nasıl gösterdiyse Allah ondan razı, o şekilde istiyor. Sen niye başkasını yapmaya kalkıyorsun? Allah ondan razı, ondan hoşlu. Onun gösterdiği şekilde yapmanı istiyor. ki o iş bir şey e, kendi havasından. Söylemez ve hiçbir şeyde kendi heva ve yapmaz. Ancak vahiyle ile yapmaz. Em lehum şere'u mined din em lehum min şere'u mined dini mâlelli ezel bihillah Allah'ın izin vermediği şeyleri şeriat kılacak, teşrif kılacak onların ortakları mı Hayır. Allah, Allah ve Resulullah'ın Ha gösterdiği şekilde olacak. Fudeli ibn Ayaz diyor ki Allah için olması, halis olması yönündendir. Resulullah'ın gösterdiği gibi olması için diyor. Ha niye? niye? Bu ne? savaba doğru olması içindir. Çünkü onun gösterdiği doğru, başka değil. Evet. Bu şartları da gördükten sonra şimdi size külli olan bazı kaideler getireceğim. İbadetlerde bazı kaideler var. Esastır bunlar. Asıldır bu kaideler. Bu kaideleri insan bildiği zaman ibadeti inşallah doğru olur. Bu esaslar bu kaidelere bağlı kalırsa Birincisi, tabi bu kaideler Kur'an ve Sünnet'ten çıkartılmış. Kaidelerden bir tanesi, zamanı dar olan ibadetler, zamanı geniş olan ibadetlere mukaddemdir. Bir ibadetin zamanı dar mı? Diğeri zamanı geniş mi? Dar olan ona öncelik tanır. Ne gibi? Kısar getir. Getirebilir. Camiye gir. Tam camiye girdin an ezan okunur. Ezan okuma zamanı dar. Zaman başlamış. Zamanı dar. Müezzinin söylediklerini söylemen lazım. E sen meclis namazı kılmak istiyorsun. Ver sünnet. Bunun zamanı bol. Bekleyeceksin. Çünkü onun zamanı dar. Onu bekleyeceksin. Ondan sonra zamanı geniş olan ibadet anlayacaksın. Herhalde bu anlaşıldı. Zamanın dar olduğu zaman bir ibadetin, zamanı geniş olana takdim edeceksin. Mesela başka bir misal getireyim. Mözu açık getirmesini. Hani biz geçen hafta Ramazan'ın son 10 günden bahsettik. Dedik ki, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, bu son on günde uyumamış, yatakları kaldırmış, ailelerin hepsini kaldırmış namaza ibadet edin. Hadis ediyor diyor ki: "Uşedd el 10 günde insan ailesine yaklaşabilir. Dedim ki, yaklaşamaz çünkü <gülüyor> yalnız anlayamaz. Lakin Allah Azza Sellem bu son 10 günde Az yaptığı tefsire göre ve şiddetle ey yektir, ezar miza, hadislerden çekiliyor. Tabii bu insanın maslahati için müstahap olan bu hadir gecesini aramak için son günde. Müslüman evde olan bir amel. Sen bu evde olan amel yüzler. Çünkü biliyorsunuz bu kaligere seni bir defa gelir. Ama diğer işi her zaman yapabilirsin. Onun zamanı geniş. O da bir ibadet çünkü Allah'a u soruyorlar. Diyor ailene beni akıtman bile bir sadakatdir diyor. Ya Ondan ecir alırsınız. Nasıl olur diyor. Sen diyor aynı şeyi diyor. Bunu haramda yapsam diyor. Günah kazanmaz mısın? Kazanmaz mısın diyor. Evet ya Resulullah! Sen bunu herhalde yaptığın için diyor, ecil alırsın diyor. Bu da bir ifade. Bak şimdi, bunun zamanı geniş, hadi gerisini arama zamanı dar. 10 gün. Eflaliyet yönünden ne yapıyorsun? Bu arama işini o işe takdim ediyorsun. Ama demiyoruz ki bu vaciptir illa böyle olacak. İnsanın maslahatı için. Bu size örnek olsun diye bunu verdi. Çünkü Asta Bekir hadiste böyle anlamış, ''Ey i'tezelen nisa'' diyor. Adınlardan uzaklaştık. Zaten ailelerini namaza kaldırıyor. sabah kadar uyumak kaldırır. Evet. Bu külli kaide. Demek ki zamanı dar olan ibadetler, zamanı geniş olan ibadetlere mukaddemdir. Bu bilir. İkinci kaide. İkinci kaidede ibadetler teocipi'dir. Ne demek teocipi? Yani delile dayanmış. İbadetlerde hatiyye surette işitat etmek caiz değildir. İbadetlerde hatiyye surette işitat etmek caiz değildir. Hatiyye yani reyle hüküm vermek. bahat, istimbahat, kıyaslım var diyor. Tatl-ıya cahil. İbaratler dayanır. İnsan hangi ameli işler şey, işlerse işlesin, karşındaki olan şahıs onun işlemiş olduğu o amele delil sorma hakkı vardır. Niye? Çünkü o şahıs yapmış olduğu o ameli yapmadan önce muhakkak bir delile dayandırması gerekiyor. Ve ondan tevkifidir. Her yapacağını ne yapar? Bir delille dayanmış. Ya Kur'an'da ya da Sünnet'te. Ondan sonra o ameli amel işler. Ve böylelikle insan birisine bir amel gördüğü zaman sonra bir Onun delini ne yapar? Çünkü tevkifidir ibanetler. Değişmez. Katiyen kimse ondan hiçbir şey değiştiremez. Biliyorsunuz. Bera ibn Azim'in rivayetinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ona yatağına girdiğin zaman sağ tarafı yat, sağ tarafına dön ve şu dua oku. Duayı öğretiyor. Duada ne diyor? Duanın sonunda tu bi kitabillezi enzelt ve binebiyyükellezi erselt Allah'ın indirmiş olduğum kitaba inandım ve göndermiş olduğun peygambereden inan. Burada öğreten Allah Resulü, öğrenen Berayib Neal. Nebi kelimesine diyor ki o bir Resulü kelli demiyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Buna karşı çıkıyor Çünkü vahyi o şekilde geldi. Vahiy değişmez. Halbuki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem için Nebi olması, resul olması iki tane şey. Fark etmez. Hem Nebidir hem Resuldür. Nebi dedense Nebidir. Resul dedense Resuldür. Fakat mesele burada o değil. Mesele burada şunu göstermek. Yapılan ibadetlerin ister dua mahiyetinde olsun, ister zikir mahiyetinde olsun, ister fiili yapılan bir amel olarak ibadet olarak olsun, bunların iyiyen değiştirmeyeceğimiz aksine. Allah Resulü Efendimiz bunu bize göstermiştir. Ve diyor ki la haye ve bi nabi Evet. Üçüncü külli olan kaide ibadette yapılan ibadette yapılan her gösteriş, alayiş, riyakarlık, menfaat, maslahat o ibadetin red olunması demek. Allah senin o ibadetini afirette yüzüne çarpacaktır. Kabul etmeyeceksin Hani biliyorsunuz hadislerde bir kıssa geliyor. Üç adam Rabbul Alemin olan Allah'ın huzuruna çıkarılıyor. Birisi mucahit, Diğeri gani, sendir. Diğeri ise aile. Alime diyor ki, Ey kulum, sen benim için ne yaptın? Diyor. Ey Rabbim diyor, ben senin için diyor, ilim öğrendim. Bu ilmimle amel ettim. Şu kadar talebe yetiştirdim, Şu kadar kitap yazdım. Şu kadar anlattım. Şunu anlattım, bunu anlattım, bunu yaptım, şunu. Evet. Allah cevap verir. hayır. Sen bunları benim için yapma. Sen bunları falan alimdir, falan şu kadar talebe yetiştirdin, falan şu kadar kitap yazdı. Desinler diye. Ecrini git onlardan benden bir şey. Ve sana denildi bu sözleri. Evet. ...gani olan geliyor... ...zengin... ...ey kulum ne yaptın... ...Rabbim ben senin için... ...sana bana vermiş olduğun zenginlikle... ...bunu... ...bunun zekatını verdim... ...sadakasını verdim... ...bunu infak ettim... ...şu kadar yurd açtım... ...şu kadar medrese açtım... ...şu kadar cami yaptırdım... ...şu kadar fakiri doyurdum... ''Hayır, sayır, sayır, sayır.'' ''Hayır.'' diyor. ''Sen bunları benim için yapmadın.'' ''Sen bunları falan zengindir, falan şu kadar hayır yapmış, falan şu kadar insan doyurmuş, falan şu kadar talebenin yetişmesine maddi imkanını sağlamış, şunu yapmış, bunu yapmış desinlerdi yaptın.'' ''Vakat, ve bedenini, git elcini onlardan al. Üçüncü insan geliyor... Ey kulum sen ne yaptın? Bu da mücahit. Rabbim ben senin için savaş meydanlarında cihangerler gibi savaştım. Şu kadar kafir öldürdüm. Aslanlar gibi dövüştüm. Şu kadar zaferlere sahip, zaferlere sebep oldum. Allah'ın çok söylüyor. Senin için şehit oldu. Hayır. Sen bunları benim için yapmadın. Sana cesurdur. Aslan gibi döşüyor. Şu kadar kâkıra öldürdü. Desinler diye. yaptı. Ve Git ecemi Allah'ın. Görülüyor ki ibadetlerde yapılan her amel her amel ihlâsı. Bunlardan uzak kalmak. Dördüncü kaydı. kaide. İbadetlerde fevail ile a'mal dediğimiz amelleri faziletli olan bölüm var. Mesela bir işrak namazı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Tirmizi'nin sahih olarak dörtmüş olduğu hadiste kim diyor sabah namazını kılar. Arkadan oturup oturur. Rabbimizi gider ve güneş duvar. Namazını bekler. Arkadan iki rekat işrak namazı kılarsa onun için haç veya ölmez lazımdır. Kim günde subhanallah diyelim yüz defa subhanallah ile azim bu bir hamdi derse deniz kadar günah olsa affolmur. Subhanallah ve elhamdülillah ve la ilahe illallah ve la haule ve la illa billah Demek bana güneş doğmasından daha faydalıdır. İki kelime vardır. Lisana hafif ve mizanda orada olacak. Subhanallahi ve hamdihi, subhanallahü azim. Kim ki günde yüz defa la ilahe illallahü vahdehu la şerike Nehumun var o Rhamzun var her külüğün kadir derse 100 tane günah günahsinir 100 tane sabr. Sabayla duha namazını kılana şu var, şunu kılanan şu var ama sabayla. Evet. İşte oruç tutana cennette Reyyan kapısı var ancak onlar oradan girer. Bunlar hep insanları bu faziletli amelleri işleme nedir? Fergîm. Ettirme. Teşvik ettirme. Kaide geliyor. Bu ile amelde ibadetten bir cüz olan bu amellerin faziletinde zayıf hadisle amel etmek caiz değildir. Bu konuda ilim mehli arasında büyük unakaşalar çıkmıştır. Diyorlar ki sadayili amel konusunda bir grup diyor ki bu zayıf hadislerle amel etmek caizdir. <gülüyor> Diğer muhadislere diyor ki hayır bize sahih ve hasen hadis yeterdir. Bunlarla amel etmek caiz değildir cevaz veren grup üç tane şart getirmiş. Diyorlar ki şartlarda birincisi en la yekune da'fuhu şediden hadisin ha, rivayeti za'fiyeti çok şiddetli olmayacak. Ha, bu bir. en yekune lehu aslun fişyarak şeriatta bir aslı olacak. Üçüncüsü اَنْ لَا يَعْتَقِدَ بِسُبُوتِهِ عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهِ وَعَلْهِ وَسَلَّمْ Ameli esnasında amel ederken Resulullah'tan bunun subutunun kesin olarak, kat'i olarak olduğuna inanmayacak. İhtimali çünkü. Bu üç tane şartı kesinmişlerdir. Şimdi biz bu üç tane şartı sürütmeye çalışacağız. Birinci şartta diyorlar ki اَلَّا يَكُونَ دَعْفُهُ شَد۪يدًا Zafiyeti şiddetli olmayacak. Az zayıf olacak yani. Peki bu tabail amalda zayıf hadislerle amel etmeye cevaz veren bu insanlar bu hadis alimleri bunu nereden getirmiş? Nereye dayandırmışlar? Değil mi? Mesnet olarak İmam Ahmed gibi, Yahya bin Ma'in gibi büyük muhadisler demişlerdir ki, "İsa jätı rivayat, öyle hadis, fil halal ve haram, teşkeddetme. Vüza jätı fayıl, teşaheddetme. Eğer rivayetler, hadisler, halal ve haram konusunda gelirse, şiddetli, titiz davranıştır. Fakat amellerin faziletleri konusuna gelirse tesahür eder. mesnet budur. Fakat bilinmesi gerekli olan, önemli olan bir şey vardır. Acaba Ahmet ibni Hanbel zamanında hadisin taksiminde kaç taksimlerde hatir yönünde iki tane. Bir sahih, bir de zayıf. Hasan yoktu. Vakı Hasan kullanmış. Fakat hadisin sıhhat yönünden değil, hadisin güzelliğine hasen tabir kullanmıştır. İlk olarak hadis tarihinde hasen tabir, tabirini islahını kull kullanan Tirmizidir. Tirmizi Sünen kitabında ilk olarak hasen tabirini kullanmış. Biliyorsunuz Hasan'ın tarifi zayıfla sayı hadis arasındadır. Evet, ondaki raviler daptı ezberi, ha, ezber, bu ezber gücü daha zayıf, ha, daha zayıf, daha aşağı. Bu Hasan. Bir de bu Hasan'ın lidati, zat, hadis-i zatında Hasan'ın lidatı. Bir de öyle hadisler oluyor ki hadis zayıftır. Fakat zafiyeti şiddetli değildir. O zafiyet de bazı ravilerinin hafızasının zayıflığından iler gelir. Başka rivayetlerle kuvvetlendirilir ve Hasan'ın ligayriği olur. Başka rivayetlerle Hasan'ın olur. Evet. İşte muhterem kardeşler Ahmet İbni Hanbel'in kastetmiş olduğu kastetmiş olduğu Buradaki biz sabah ile amalda amalda mütesai dağılır. Yani hasenin gayri olan hemster gibi. Yoksa tamamen zayıf, metruk, terk edilmiş rivayetler girmez. O zaman bunların iddia edilmiş oldukları ilk şart çürür. Çünkü onlar diyorlardı az zayıf olacak. Az zayıf olun zaten hasene giriyor. Hasen gayri tamam. ilk şart. Gelin ikinci şartta. Dediler ki şeriatın aslında he, aslında olacak. Peki ne mi şeriatında bu aslında olması? Mesela namaz şeriatın aslında var. Oruç da şeriatın aslında var. Ne yapıyor? Bu adam yeni bir oruç metodu mu getiriyor? Yok, aynı oruç. Oruç oruçtur. Nasıl getiriyor? Yani 체yfiği değişmiyor. Aslı var şeriatta. Ama mesela diyor ki ee, bir derim oruç mesela, ha? Oruç zikrediliyor. Bu orucu yaparsan, ha, şu kadar ecadır. Fakat rivayete bakıyorsun ki bu rivayet zayıf. Metruk derecesinde. Buna nasıl anlayacaksın? Veya bir namaz derim akşamdan sonra evab namazı. Veya başka bir amel. Bakmışım çok zayıf rivayetlere gelmiş. Mesela ö ölü öleceği zaman diyelim Yasir süresini okuma. Uydurma adresine kadar varmış rivayetler gelmiş. Mesela bunları imzal getiriyor. Yani mevzu anlayasınız diye. E şimdi şeriatta mesela elimizde yeteri kadar sayı hadis mevcut. Amel edeceğimiz hasen hadisler de mevcut ki bunların az dediği, zayıf dedikleri biz hasren grubuna katıyoruz. O zaman geriye az şey kalıyor. Ya çok şey kalıyor da bize amel olarak yeterli yani. Evet. Onları yani karşılığını dolduran başka şeyler var. Peki ihtimali zayıf olan amel konusunda ihtimali zayıf olan şeyi, sen nasıl insanlara amel etmesini caiz görüyorsun? ki bunun kabul olacağı şüpheli. Bundan Allah'ın vereceği sevap gaybidir. Şüpheli. Niye? Çünkü bilinmiyor. Merdut olabilir. Peki biz yeterinceye kadar bize gelen sayı hadisleri, hasen hadisleri hallettik mi de bize çok metruk yani terk edilmiş zayıf hadisleri amiradır. Sonra şeriat sala mesaflar üzerine bağlıdır. Tamam mı? Senin getirdiğin bu rivayette gelen bir amel, bir amel, bu amel bir ibadettir. Bir ibadettir. Bu ibadetin az önce tevqifi salam dille dairmasını getirmişti. Onlar da bunu kabul ediyor. O zaman buna gerek. Evet. Üçüncüsü ise diyorlar ki bunun katli olan Resulullah'tan sabit olduğunu inanmayacak. Amel edince. Peki nasıl olur ki ben şu an bir amel yapayım? Bunu Resulullah'tan sabit olduğunu, şüphe olduğunu birey Nasıl yapacağım? Ben? Biliyorum bu şüpheli bu amel. Biliyorum ki bunu yaptığım zaman mesela ecir alacağım da şüpheli. Resulullah'ın yaptı da şüpheli. Peki ben Resulullah'a ya yapmadıyorsa onu... sen bir adına bir amel yapayım. Ben eğer bir amel işlersem bu Resulullah'tan sabit olduğu için istiyorum. Resulullah madem bize her şeyle örnek sadece örneklerine sabit olanlar yapılır. Onun getirdikleri sabit olanlar alınır. Kaçındırdıklarından sabit olanlar alınır. Ben sabit olduğuna itikat etmedim bir şey ben nasıl insanlara anlatırım? Nasıl söyleyeyim bunu yapın diye. Sabitliği şüphedir. Bu zandır. Zan bana dairmuşışı bir şey ifade hemen ne yazık ki bu üç şartı getiren bu insanlar sabahıyla -e amelde diyorlardı amellerin -e fainde öyle zamanlar geldi ki kendi mezheplerini imamları bazen deliüz kalınca imamların görüşlerini takviye etmek için bu zayıf rivayetleri fedail-i ahmalı bırakıp ahkamda kullandılar. Ahkam olan meseleler kullandılar. Haddi aşmış oldular. Hiç fedail-i ahmaldan ahkam konulara kadar gitti. Şu an bakıyorsunuz. Bugün mezheplerde mesela bazı noktalara bakın. Öyle ameller vardır ki, ki bunlar fedail ile girmez. Mesela Hanefi mezhebinde, abdeste diyelim su alıp buraya su veriyorsun. Ahkam mıdır? Bana şimdi söyleyeyim bu. Ahkam mı? Hiç fedail ile girer mi? Girmez. E, zayıf hadis, amel etsin. Hani sadayil amelde hadisler adi, ameli çekti. Bak nasıl ahkama döndü iş. Sada ile amelde kalmadı bu iş. Amelilerin fazlalıklarıyla. İş ahkam, tekniği, üsünlere belli olacak ribe, zayıf ribelletleri kullanıldı Bizim almasa biliyor musunuz? Evet. Hani o ona kapı açtı. Biz ne yaptık? Bu kapıyı önceden kapattık. Dedik arkadaş, ne ile amelde? Ne itikatta, ne de hükümlerde katiyen bu hadisleri biz kabul etmiyoruz. Çünkü bunlar Resulullah'tan subutu şüphelidir. Sabit değil mi? İspatlayın, kabul edelim. Hasenli Gayri mertebesinde çıkmıyor. Başka rimayetlerde onu takviye etmiyor. Kuvvetlendirmiyor. Mert'ub verilisin Terk edilmiş. Evet. Külli kaideler herhalde bu kadarla iktifa ederiz inşallah. Şimdi bu ibadetler arasında bizim ihtiyacımız olan üç çeşit amel vardır. İbadet vardır. İnsanın dünyada zahid olması zürt. Bir de insanın takva saygı olması takva bir de insanın vara dediğimiz vara faydalanı. Bunların manası nedir? Ve bunlar ne şekilde nasıl gerçekleşir? En başta takvayı ele alalım. Takva lügat manası korkma mı? insanın korkması. Kur'an'da çok gelmiş. Ey eden, Allah'tan kork. Çok gelmiş. Evet Allah'tan korkmak. <gülüyor> Bunun çeşitli tariflerini yapmışlar. Demişlerdir ki takva Allah'ın emirlerine imtisal nehirlerine iştinab etmek takvadır. <gülüyor> evet. Bazı rivayetlerde Azat Ali'den şöyle bir tarih geçiyorlar, getiriyorlar. Evet. O sahatını bilmiyorum fakat dikkatmede fayda var. İnşallah bulursak size söyleriz. Takvanın tarifini yapıyor. Diyor ki et takla kulu amelü bit tenzil. İnan, inan Kur'anla müennesel olan Kur'anla amel et. Evet. Vel khaufu min celil Celil olan Allah'tan korkmak. Evet. Vel qana'atu bil qalil az olan şeye kanaat etmektir. Evet. Dördüncüsü ise vel isti'dadu li rahim Ahirete göç gününe hazırlık. Hazır olacağız. Benim gördüğüm tarifler arasında en şamil tarif budur. Çünkü bak, Allah'tan korku var, kitaplı amel etme var, az şeye kanaat etme var, ahirete hazırlık var. Dördünü toplamış. Dördünü toplamış. Ki matlub olan budur, matlub olan şey budur. Evet. Şimdi teker teker bunları görelim. El kafu mu yelcelin? Celil olan Allah'tan korkmak. İnsan nasıl Allah'tan korkar? İnsan nasiyet işlese, günah işlese, günah işlerken ben Allah'tan korkuyorum dese, kaç kişi onu tasdik eder? Ya kimse tasdik etmez. Niye? Çünkü onu yapmış olduğu bu bu hareket, bu fiil, sakvansına münafidir. Tersine. insanın Allah'tan korkması imanına bağlıdır. İmanının derecesi neyse, o adamın takvasının derecesi de odur. Ölçülüdür. Takva amel değil mi? Ameldir. İman ne kadarsa o kadar amel ediyorsun. İmanın çoksa çok amel ediyorsun. İmanın azsa Evet. Allah'tan en fazla korkan alimlerdir. İnne ma yahşallaha min ibadil ulema. Allah'tan en fazla korkan, en çok korkan alimlerdir. En takva sahibi. Ama hangi alimdir? Allah'tan en fazla korkan Allah'ın veli kulları, salih veli kulları. Ama hangi veliler? Ala inna awliya Allah'i la kafun aleyhim ve la hum o Allah'ın veli kulları var ya, Allah'ın dostları. Onlar için ne bir korku ne de bir üzüntü var. Kimdir onlar? اَلَّذ۪ينَ اٰمَنُ وَكَانِيَتَّكُونَ İman edip arkadan ne yaptılar? Hakva <gülüyor> sahibi Evet, bak sahibi oldular. Cahilin Allah'tan korkması nasıl olur? Cahil insan ancak bildiği şeyleri Allah'tan korkar. Bilmediği şeyleri Allah'tan korkmaz. Niye? Çünkü onun haramlığını, helallığını bilmiyor. Onun haramlılığın tehlikesi, derecesini bilmiyor. Hafif zannediyor. Sagayirden küçük günahlardan zannediyor. Ve işliyor. Bir günah olduğunu bilmiyor. Öyle cahil insanlar var ki Adam büyük günah küçük bile büyük günah işler her gün, küçük günah büyük bilir işler onu korkarak işler veya işlerimiz. Işte Ancak bildiği kadar. Yalnız üzülerek şunu söyleyeyim ki bunu hatırlatmakta fayda var. Bu hep için geçerli. İster nefsim olsun kendi nefsim veya arkadaşlarım olsun sizden başka olsun. Belki şu an Avrupa'da bulunduğumuz yerde yaşayanlar, yaşayan cemaatler içine en e, güzel malumatlara, bilgilere sahip belki bizler. Lakin insanın malumatlara, bilgilere, ilme, bazı şeylere sahip olması, hatiyen sizi aldatması. Çünkü onun mesuleti o kadar daha ağır, o kadar daha kurtulur. Cahil belki cahiliyle kurtulur. Allah ona cahiletine göre muamele eder. Sadece cahilinden hesap sorar. Fakat alime niye yaptın? Bildiğin halde. Niye yapmadığını söyledim? Bildiğin halde. Ya eyyuhel lezine amenuhu لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفَعَلُونَ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللّٰهِ اَنْ تَقُولُوا مَا لَا Ey imadenler! Niye siz yapmadığınızı insanlara söylüyorsunuz? Bu yapmadığınızı insanlara söylemeniz var ya, Allah katını ne kadar büyütür. En büyük şeydir. Bu Yahudi ahlakıdır. Allah muhafız. İnsanın bir şeyi bilip de amel etmemesi Yahudi ahlak. Çünkü Yahudiler alim insanlardı fakat amelsizlikten sapıttılar. Hristiyanlar ise cahil insanlardı ilimsizlikten sapıttılar. Amel mı? Benim arkadaşlar için, nefsim için en korktuğum şey budur. Ben öyle bir şey şahit oluyorum ki bizler ilim öğrendiğimiz müddetçe, ilimiz arttığı müddetçe daha fazla bir gevşeklik daha fazla bir rekabet daha fazla ibadetten uzaklaşma, tembelleşme görüyor. Bunun tamamen aksi olması gerekirken bunun maalesef nahoş olan kısmı oluyor. Bunun sebebi nedir acaba? Bu bizdeki kalp kasveti nereden geliyor? Bu hastalık neredendir? kardeşim? Bu hastalık nereden geliyor? Bunun ilacı nedir? Bunun sebebi nedir? Hangi şeyler bu kasvete sebebi oluyor? Ve bu kasvet yüzünden hangi şeylerle biz e, hangi şeylerden taptik etmekten uzaklaşıyor, uzak oluyoruz? Bunlar çok önemli. senat Salih kalp kasvetinden en korktuğu şeyler insanın çok gülmesi, Albu'l-üyunun ah hep yani çok yemesi, çok uyuması, bunlar saymışlar. Masiyet, dünaha gözünü dünaha döndürmesi, göz dinası işlemesi. İnsanın kalbi bir yaprak gibidir, muhterem kardeşler. Yaprak beba. Her baktığın an bir siyah damla yerleşir, takdir. Her kötü gördüğün an şey ve böylece bu pembe beyaz safi olan gün gölün simsiyah olur bu simsiyah olan kal kas katı ve kasvet içindeki tüm <gülüyor> nekaset kulu bu kum sonra kalbinin <kalpleri> tehiyek el hija aynı taşkibi, o aşındı kasvet <gülüyor> ve aşktan daha. Şimdi... Hatta bu mahsiyetin, bu göz dinasının gerek ki gazete sütunlarında gerek ki dışarılarda bugünkü insanımıza kahseten bizlere, bizim gibi Avrupa'da yaşayan insanlara öyle tesir var ki, öyle tesirler meydana getirmiştir ki insan okuduğunu hemen bir gün sana olur. salaf Salih'inde böyle bir şey yoktu. Öyle insanlar tarihte gelmiştir ki 600 bin hadis, 750 bin hadis ezberleyecek kadar insanlar gelmiş. Bunu ancak bir kompüter yapabilir. Düşünebiliyor musunuz? Peki onlar da insandı, biz deyiz. Niye biz Kur'an'ı ezberleyemiyoruz? Niye biz hadisleri ezberleyemiyoruz? Niye biz namazlarda gevşeklik yapıyoruz? Kaç kişimiz teheccüd namazı kılıyor? Kaç kişimiz günde yüz defa Rabbini istiğfar ediyor? Kaç kişimiz nafidur tutuyor? Muhterem kardeşler, nefsimle beraber, hepimiz beraber. Bu sadece benim falanın derdi değil, hepimizin derdi. Bugün dışarıdan bize gelen darbeler budur. O cemaat geç namaz kılıyor. O cemaat keyfine cem yapıyor. Zaret olmadan cem yapıyor. O cemaat şunu yapıyor, bunu yapıyor. Bu darbeler hepimiz yok. fadana değil. Bu, bütün bunun sebebi, bizdeki olan, ilmimizle amel etmeme ve ilmimize, amel etmemize mani olan kasvettir. Başka bir şey Bunun başka hiçbir izahı yok. Ve bunun ilacı, bu kasveti kaldırmaktır. Bu kasvet kalkmadı müddetçe, cemaattan hiçbirisi, ne ibadetinde, ne davasında huzurlu olamaz. Bütün doğrusu, bu düşünmemez. seneb Salihin'de bu kasvet olmadığı için onların ağladıklarını görürsünüz. İbn Ömer günlerce ağlar, insanlar ağladığını farkına var mısın diye dışarı çıktığı zaman gözlerine sürme sürer. En az... yaptıklarına güldüğü kadar ağlayan insanlar. Sahabe devri. Tabi'in devri. Allah anıldığı an... Gözlerinden yaş akıyor. Biliyorsunuz Arasat meydanında... Ta Hazreti Adem'den... Dünyada son olan insana kadar... Toplanan bütün bu insanlar Arasat meydanında... Güneş yaklaştırıldığında... Herkes... Nefsi nefsi dediği zaman o gün, o gün Allah'ın gölgesi vardır. Seba'atun yuzillihum yo <gülüyor> yevme la illa Yedi sınıf insan vardır. Ve bu yedi sınıf içinden bir grup bir insan var ki raculun zükre indallahu fesadat ayna. Yanında Allah anıldı hemen gözleri yaşan. Bu yedi sınıftan hangimiz içindeyiz muhterem kardeşler? Hangimiz içindeyiz? Ki bugün bütün insanlık bizim dilimizde olan insanlar bizden hizmet bekliyorlar, bizden dava bekliyorlar. Biz bu dini mübini yaşamazsak, biz gevşersek, rekabete tembelliğe alışırsak bu davayı kim göz gelecek kim omuzlanacaktır? Kimse. Nefsine düşkün insanlar mı? Onlardan ne beklenir? Neyimiz örnek olacağız? Şeytan belki bize tevhidten giremez. Ama şeytanın bizim zaaf noktalarımızı çok iyi bildiğini ben öğrendim. Zaaf noktalarımızı çok iyi bildiğini ben öğrendim. Oradan giriyor. Başkası belki ihlaslıdır. Rabbine her an rızasına bakar. Ama tevhidi bozuktur. Şeytan ona oradan girer. Bizde belki tevhidimiz sağlam. Fakat Rabbimizden gelen rahmetlere yüz çevirmişik. Şeytan bizde oradan gidiyor. Takva sahibi olan insan Allah'tan korktur. Madem yaratılış gayemizin ibadet olduğunu biliyoruz. Her an öleceğimizi biliyoruz. Ve bu gaye için bu dünya geldiğimizi biliyoruz. Her an onunla sımsıkı irtibat olmamız gerekiyor. Niye bir boş vakit geçirmeler? Niye fazla konuşmalar? Niye boş zamanlar? İçimizden kaç kişi vardır odasına anahtarını kitlemiş kapanmış, almış bir kitabını Okuyor ve gözyaşı döküyor. Yaparmakla gösterilir ya da gösterilmez bilmiyoruz. Takma sahibudur Allah'tan koru. El <gülüyor> amelu bit tenzil. Kur'anla amel etmek. Kur'an'ı okumak, bunu yaşamak. Okuduğunu anlamak. Okuduğunu anlamak için ilim öğrenmek. İlim öğrenmek için ihlaslı olmak. Evet, ihlâfsız olmaz. İlim öğreniyoruz. Bazen fetvada öyle cüretkarız ki. Birisi, birisi bize bir şey, bir şey soruyor. Arkadaş ben hemen fetva veriyorum. böyle evet. cüretli insanlar var şimdi. İki üç hadis, iki üç ayet öğrenmekle kendini büyük zannetmiş Kendisinden daha büyük büyük insanlara pay bırakmamış, haddini bilmeyen insanlar var şimdi. İnsan her şeyinde, her amelinde muhafedil olacak. Muhtedil. vasat, orta. Sadece bildiğini amel edeceksin. Bilmediğin konularda ve la takfu ma leysel kibriyye. Sen ilm-i ilm olmadın dalma. Niye dalıyorsun? bilmiyorsun Dalma. İnn sema ve basara bıçra ve al fada. Kullu dalik i anhum kullu ulaq rak anhum mesûla. Senin işitmen, senin görmen, senin kalbin. Nedir? Bütün her şeyindir, onlardan bir yaptım her şeyden sor. Sorulacak ahirette. Evet. İnsan haddinde duracaktır. Cüret sahibi olmayacaktır. Bildiği kadar, bildiğiyle ve her bildiğine Allahu alem diyecek. Ve kendisinden kendisinden daha aşağı olan insanlar ilimde ilim sahibi onlara ilim öğretecek, kendisinden daha yüksek olan bildiği insanlara karşı o insanlar da iftiram edecek, onlara söz hakkı verecektir. Bu İslam'da edebin, edebin gereği, ilmin gereği, evet, ihtiram, saygı, sonsuz saygı, iftiram, şeriatın musayet ettiği kadar edeb, el min el celil el öyle bir <gülüyor> tenziil kana atı bir kal az şeye kana allah kur'an'da insanoğlu biliyor vatı ki bu elmane ben cemmal siz öyle malı seviyorsunuz nasıl seviyorsunuz biliyor musunuz mavi tolamaı merde olsun sen de olmasın bende olsun top toplam yükünü ağırlat, ağırlat, ağırlat ondan sonra ahiret yoluna çıktığın zaman o yük senin başına bela ve musibet olsun. Öyle mi? Evet. وَتُحِبُّونَ الْمَالَفْتَ سَنْ جَمَالَ Ademoğlu öyle bir insandır ki kendisinin bir vadi altına olsa لَبْتَغَى وَادِيًا ثَانِيًا ikinci bir vadi. Ancak Ademoğlunun karnını toprak geliyor. Başka bir şey duyulmaz. İnsan az şey Var olan şeye şeyle yetinecek. Olmadığı zaman sabır edecektir. Evet. Oldu olmadığı zaman mesela insan ne yapar? Sabredir. Evet. وَالْاِسْتِعْدَادُ لِيَوْمِ الرَّحِيلِ o güne hazırlık ibadetleriyle hazırlık niyetiyle hazırlık göz hazırlık emri bil marufla hazırlık ne yanil munkkerle hazırlık ibadetiyle hazırlık her şeyle hazırlık